Kentingizde Öyküleri'nden sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterirken sizlerle bir araya geldiğimiz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini paylaştığımız Kentingizde İngilizce Öyküleri programı bu özel günde başlıyor efendim. Programımıza başlarken herkesin 19 Mayıs Atatürk Anlı Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyoruz. Ne kadar özel ve güzel bir günde sizlerle birlikte oluyoruz. E, bu vesileyle de Bugünleri yaşamamıza sebep olan herkese buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi bir kere daha iletmiş olalım. Ve biz e, işte hayatında hayat öyküsüyle, kahramanlıklarıyla, yaptıklarıyla gerçekten de ilham olan yaşam öykülerini programda konu alıyoruz. Bugün de yine öyle bir konuğumuz, öyle özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak ve yaşam öyküsünü paylaşacak sevgili Zeynep Karagöz. Zeynep hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Evden çalışıyoruz. Bu sisteme alıştım. Uzaktan çalışmak güzelmiş diyenlerdenim. Ee, ama bir yandan da arkadaşlarıma sarılmayı çok özledim. Onu da alt yazı olarak geçmek istiyorum. <gülüyor> Herhalde herkesin son zamanlarda en çok özlediği şeylerden bir tanesi. Hele bir de böyle dokunmayı, birbirimize sarılmayı seviyorsak çok daha zor günler yaşıyoruz ama... E, iyileşeceğiz, geçecek bu günler. Ben umutluyum, umudumu her taze tutmaya çalışıyorum. E, bu zor günlerde bizler de uzaktan yayın yapmaya çalışıyoruz. Sen de çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olmayı kabul ettin, yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettin. Ve bu e, zor şartlarda bu yayını e, seninle beraber gerçekleştiriyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hem sana hem de aslında bütün bu Covid süreci boyunca Açık Radyo'nun e, emektarı, emekçi arkadaşlarım, Açık Radyo çalışanları, değerli arkadaşlarım e, yoğun gayretle bu yayınları gerçekleştirmemizi sağlıyorlar. Onlara da huzurlarınızda bir kere daha teşekkürü borç biliyorum ve teşekkür ediyorum. Peki, sözü çok fazla uzatmadan dinleyicilerimiz de merak etmiştir. Zeynep Karagöz kimdir desem ne söylersin bize? Ah... <gülüyor> Evet zor bir soru aslında. E, genelde e, böyle bir soru sorduklarında ne kadar zamanım olduğuna göre cevap veriyorum. E, en kısa cevap aslında mimarım ama artık mimarlık yapmıyorum. Sosyal girişimci sayılırım. Pro maker yani profesyonel olarak ee, bir şey yapan, üreten insan anlamında Pro maker olarak tanımlıyorum kendimi. Ee, günümüzün her işi yaparım abisinin bir teknolojik versiyonu diyebiliriz. Ne güzel. Günümüzün her işi yapıyorum abi diyen versiyonun bir teknolojik versiyonu. Farklı bir evet. versiyonu. Giderek evet. meraklar artmaya başladı. İyice merak uyandırdık diye düşünüyorum Zeynep ama ee, seni daha yakından tanımak istiyoruz. Yaşam öykünü bizlerle paylaşmanı istiyoruz. Ama ee sen kendini anlatırken aslında e, soğandan hareketle anlatmıştım daha önce bir keresinde bizlere. Dolayısıyla e, oradan hareket edelim istiyorum. İstersen... Ya, o, o bir güzel bir analoji. E, üzerinde bir süredir düşündüğüm bir teori bu. E, yani yaklaşık birkaç senedir e, sahnelerde yaptığım işi e, anlatmak vesilesiyle insanların karşısına çıkma fırsatı buldum. Bu süreç zarfında da sürekli düşünüyorum işte hem nereden nereye geldiğini insan düşünüyor hem nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini düşünüyor. Hem nereye gideceğini düşünüyor. Sürekli bir böyle bir hesaplaşma içindeyiz ya insanoğlu olarak. Geçmişimizle, bugünümüzle, geleceğimizle. Bu hesaplaşma süreçlerinin bir tanesinde işte bir e, benzetme olarak soğan analojisi doğdu e, zihnimde o da şuradan kaynaklanıyor ben e, şu anda bir roman yazıyorum e, ve evet, bu roman evet, evet e, bu roman e, da esinlendiğim kaynak benim 9 yaşından beri tuttuğum günlüklerim dolayısıyla otobiyografik özellikleri var ama işte bir korgu aslında bu romanı yazmaya yeltendiğim zaman 9 yaşından itibaren tuttuğum o günlüklerin hepsini okudum. O okuma ayrı bir yüzleşmeyle beni karşılaştırdı ve fark ettim ki eskiden İnsanı soğana benzetiyormuşum ben, böyle katmanları olan, dış kabuğu olan, giderek içine gittikçe, soydukça cücüğüne ulaştığınız ve o cücüğün de insanın en böyle değerli, en kıymetli ondan sonra en sahiplendiği, benim ben dediği, işte gerçekten kendini gerçekleştirdiği, var ettiği değerler olduğuna inanıyordum. Hakikaten de şey bir insandım ee, daha doğrusu öyle olduğumu zannediyordum. Introvert diyorlar ya aslında içe kapanık diye Türkçeye çevriliyor ama tam içe kapalık değil kendi kendi içinde yaşayan bazı şeyleri diyelim. Ee, dolayısıyla böyle hani bir insanın benim gerçek ee, Zeynep'e ulaşması için o katmanları soyması gerektiğini düşünüyordum. Her zaman da böyle e, biraz çekingen olmuştum e, çocukluğumda insanlarla iletişim kurmakta. Hatta şey örneğini söyler ailem, annem, babam en çok e, anaokuluna gittiğim zaman ki erken yaşta anaokuluna gitmişim annem e, ve babam çalıştığı için yaklaşık bir ay, bir buçuk ay hiçbir çocukla, hiç kimseyle Teması etmeyip konuşmamışım. Anaokulunda bir köşede oturup herkesi izlemiş. Çocukken daha sessiz sakin, daha kendi içinde, evet, yani kendi kim halinde. Kim de bu noktaya gelebileceğimiz. <gülüyor> bir Zeynep var karşımızda. Peki o soğanın cücüğü dediğin tarafın aslında? Evet yani o kalın kabuk yani şey kalın ama ince aslında yani sert ama ince diyelim. Kabuk o Biraz soyulması gerektiğini düşünüyordum işte bu yaşadığım tecrübelerden dolayı. Orada insanlarla iletişim kurmak için daha zaman, mesafe aşmak gerektiğini ondan sonra önce gözlemleyip sonra kendime bir tane şey seçip, hedef seçip tamam bununla arkadaş olurum deyip onunla arkadaş olduğum bir çocukluk dönemim var benim. Ama ondan sonra hayat böyle giderek değiştirdi ufak ufak. Yani şeyde de ilkokulda da öyle bir takım bu sefer bir tane insan değil de bir grup insan. Seçip onlarla arkadaş olup onunla kümeyi tamamlayıp ondan sonra orada bir ufak bir kabuk soyulması yaşayıp birden birkaça geçme. Ondan sonra ortaokulda onu biraz daha çoğaltma falan derken ya bu böyle olmuyor. Benim biraz sosyalleşmem lazım. İnsanlarla iletişim kurmayı da seviyorum ama o mesafeyi hızlı alamıyorum. Ne, yap ne yapmalıyım diye düşünerek öyle kendimi gerçekten değişime zorladığımı tetiklediğimi hatırlıyorum Defterleri de yazmışım zaten daha fazla sosyalleşmem lazım deyip işte atmışım kendimi tiyatro kulüpleri müzik ondan sonra matematik sanat bunların hepsi yani bilimle sanat bende her zaman yan yana kol kola yürüdü. Bu tam olarak gerçek. hangi dönemi denk geliyor peki yani üniversite otokul döneminde, lise. lise dönemindeyken artık kendi halinde çocuktan bir tık daha öteye geçip daha sosyalleşme eğiliminde farklı evet. gruplarla arkadaşlık eden, farklı ilgi evet. alanlarına yönelen bir Zeynep ile karşı karşıyayız. Peki Zeynep Aynen. bu yelpazenin içerisinde çünkü bahsettiklerinde çok renkli ve birbirinden farklı şeyler. Bir tarafında bilim, bir tarafında sanat, birçok aktivite var. Nelerle uğraştı, neler yaptı, nasıl bir evrilme süreci yaşadı? O biraz sanırım anne babanın da etkisi. Benim babam sanatçı. Ee, hem oyuncu hem e, resim sanatçısı. Annem ise e, şu anda sanatla uğraşan bir finansçı. E, benim o değerlerin ve e, ilgi alanlarımın içerisinde hep sanatlı bilim var dedim ya. Böyle değişmezler, e, doğrular, yanlışlar biraz anne tarafından geliyor. Pratiklik, ondan sonra çalışkanlık, böyle... E, sorumluluk bilinci falan filan. Ee, baba tarafından da özgür ruh, e, yaratıcı güç, ondan sonra salata eğilim bunların hep e, şeyini sinyalini almışım. Babamla resim yapardım zaten çocukluktan beri. E, okul yıllarında da e, benim zaten hayalim hani ortaokulda falan her yaşta gerçi sorarlar ya ne olacaksın diye. Benim cevabım da zaten bugüne bir projeksiyon gibi yani bir tane şey söylemiyorum. Aynı anda hem işte kitapları basılan bir yazar, sergileri olan bir ressam, zevk için şarkı söyleyen bir insan sahnede ondan sonra bir yandan tasarım yapan, o zamanlar şey arasında kararsızdım. Sahne tasarımı mı, iç mimarlık mı, mimarlık mı falan onların arasında dolanıyordum. Yani bir şeyler gerçekleştirmek, üretilebiliyordum istiyorum fiziksel bir e, çıktısı olsun istiyorum tasarımlarının... tasarımların öyle bir e, dünya dolaşırken tabii işte tiyatroyla ilgileniyorsun salatla ilgileniyorsun ama altta da bir e, şey e, temel bir kaynak şey olması lazım. E, sağlam durabileceğim, üzerinde sağlam durabileceğim bir şeyler olması lazım. Hakikaten analitik düşünmek konusunda da şeydim, başarılıydım. Aritmetiğim kötü olmasına rağmen matematik olimpiyatlarına gidiyordum falan. Şu an görsem inanmazlar ayrı mesele. Toplama çıkarma yapamıyorum. Ee, ama yani her ikisi, her iki tarafı da besleyen bir e, okul hayatım oldu. O zaman da işte o soğanın kabuklarını soyduğumu düşünüyordum. Ee, ama Peki kabuk ayık e, olduğunu düşündüğün evreden sonra neler oldu hayatında? Sonra bir üniversite bir insanı bir tık daha şey yaptı, değiştiriyor. Ee, bir ayıklanma gerekiyor orada. Yani e, özellikle bir herhangi bir konuda uzmanlık yapmayı düşünüyorsanız, yani işte ne bileyim e, okuyayım da ondan sonra ne olurum e, bakarız şeklinde bir kariyer planınız yoksa, benim gibi ben çünkü lisede karar verip tamam ben mimar olacağım deyip e, mimarlıkta da işte ben bu üniversiteye gideceğim deyip hedefe Doğru koşan bir insandım. Dolayısıyla mesleğimi de severek öğrendim, severek yaptım. O zaman bazı şeylerden fedakarlık yapmak zorunda kaldım. İşte ilk önce hayatımdan müzik çıktı. Gitarım 20 senedir ellemedim mesela. Orada duruyor böyle bakışıyoruz uzaktan. Ondan sonra yavaş yavaş yazmaktan hiçbir zaman kopmadım ama çizmekten... Ee, en azından sanatsal olarak çizmekten, üretmekten yana e, şeyimi, rotamı daha çok işte mekan üretmeye, oradaki yaratıcı kanalı e, tasarım yapmaya, mekan tasarımı yapmaya yönlendirdim. E, tiyatro falan onlar e, cebimde meziyetler oldu. Zaten hiçbir zaman profesyonel olarak düşünmemiştim ama sonradan... Böyle topluluk önünde konuşmaya kalktığım zaman o becerileri tekrar atıfta bulunacağımı düşünmüyordum açıkçası. Ee, dolayısıyla böyle bazı şeyleri eleklemek zorunda kaldık. Bir de yani çok çalışıyorduk biz üniversitedeyken de ben çalışma hayatımla ilk atıldığım zamandaki ben üniversitede çalışmaya başladım. Dolayısıyla böyle bir ayıklandık ve böyle bir konsantre bir şekilde bir yola girdim hissiyatındaydım. Sonra aydınlanma aslında ben de bayağı geç oldu. <gülüyor> bu e, soğanın e, aslında e, cücüğü olmadığını, e, meselenin cücük müdelesi olmadığını e, 2010 yıllarda en çok da gezi döneminde fark ettim diyebilirim. O benim için çok ciddi bir milat hayatımda. Neyi fark ettin? Ne değişti o dönemde? Ne oldu da hayatındaki bu farkındalık ortaya çıktı Zeynep? E bir kere yani gezi döneminde insanlarla bir arada e, yalnız olmadığını hissetmek duygusu bence hani kime sorarsanız sorun. Hangi katılımcıya destekçiye sorarsanız sorun ortak payda olacaktır orada yani kimiz, kimimiz ağaçları korumak için öncelikli olarak oradaydık ama bir birliktelik birlikte olma ruh hali inanılmaz besleyici bir şeydi ya varız biz biz de buradayız bizim gibi insanlar varmış demek aydınlanması inanılmaz çok güzel bir duyguydu ve de şeyi fark ettim ben işin e, yıllar boyunca işimde profesyonel hayatımda odaklandığım noktada bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim. Şimdi mimar olduğunuz zaman e, biz tabii biraz da evrildi e, şeyimiz, işimiz tasarım ajansına dönüştü zamanla. Çünkü böyle her şeye bulaştığımız için sadece mekan değil işte ürün de tasarlar, etkinlik de tasarlar, deneyim tasarlar olduk. Ama yine de ne yaparsan yap profesyonel olarak birinin birine göre tasarım yaptığın zaman onun ortasında gidiyorsun. Yani evet kendinden bir şeyler katıyorsun ama müşterine isterse onun ihtiyacına yönelik bir tasarım yapıyorsun nihayetinde. Oysa benim o arka tarafta biriktirdiğim o sosyal beceriler, işte dünyaya faydalı olma aslında arzusu. En çok onun eksikliğini hissettim. Ee, ve yani bu gezi döneminde bir anda bu apolitize yetişmiş bir gençlik olarak yani işte 80'li yılların çocukları olarak biz anne babalarımızın aman evladım çocuklarıyız ya e, politikayı sadece pis politika olarak gördüğümüz için uzak duran bir nesiliz. Orada aynı zamanda politikanın gündelik hayatımız olduğunu da fark ettim. Yani sadece siyaset değil, siyasetçilerin yaptığı siyaset değil, yaşam alanlarımızı koruma, hayvanları koruma, insanların yardımlaşması o kadar güzel bir tasmin diyeceğim. Evet. Verdi ki hayatımda onun ne kadar eksik olduğunun aydınlanmasını yaşadım diye, diyebilirim Süremizde Süremiz de hızla ilerliyor. O yüzden birazcık daha hızlanarak anlatmanı rica edeceğim Zeynep. ve. Bu aydınlanmadan sonra, bu farkındalıktan sonra yalnız olmadığını fark ettiğin ve aslında başka bir dünyanın mümkün olabileceğini fark ettiğin bu süreçten sonra neler değişti hayatında, neler yaptın? Ya, uzun süre işte bir, e, bir sürü sosyal yardımlaşması, bir toplum örgütü vesaireyle çalıştıktan sonra e, aslında kucağıma düştü gibi oldu. Bizim beraber çalıştığım e, ekibin e, üzerinde çalıştığı teknolojilerden bir tanesi 3 boyutlu yazıcı. E, yaptığımız tasarımlarda 3 boyutlu yazıcıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Ama insanlara anlatmak için de şey bakıyorduk. Örnek proje bakıyorduk. E, çünkü 3 boyutlu yazıcı teknolojisi deyince işte insanlar ama benim değişmeyecek işte nasıl da yapıyorlar falan filan diyordu yani bir tasarımcı anlıyor belki ama arge firması olan vesaire veya büyük kurumlardaki tasarımcılar sokaktaki insan bana ne diyordu e insanlar da hakikate yani bu işte 5-6 sene öncesinden bahsediyoruz ilk 2014 yılları ne basıyorsun telefon kılıfı ay hayatımı çok değiştirdi falan öyle bir şey yok Dolayısıyla örnek proje bakıyorduk biz insanları anlatabilmek için ve Enable the Future diye bir globalde yeni kurulmuş bir cemiyetle karşılaştık. Aa budur dedik, bir açık kaynak tasarımlar zinciri sayesinde imkanlarını kaynaklarını 3 boyutlu yazıcılarla eli ve parmağı olmayan çocuklara mekanik eller yapmak için bir araya gelmişler budur. Bakın teknoloji insanın hayatını değiştiriyor. Biz de yapmalıyız. Çünkü yapabiliyoruz. Elimizde imkan var. Becerimiz var. Tasarımcıyız. Neden olmasın dedik. Bir, ee, bir daha altını çizerek söylemek istiyorum. Üç boyutlu yazıcılarla, üç boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak eli parmağı olmayan insan, çocuklara. çocuklara yönelik olarak e, bu üç boyutlu yazıcılarla bu uzuvları e, üretiyor insanlar. Mekanik eller yapıyor. Mekanik yapıyoruz. eller yapıyor. Peki. Evet, robotlar bunu yapmalıyız dediniz ve Robotel Türkiye'yi kurdunuz. Robotel Türkiye bir sosyal sorumluluk projesi olarak doğdu. Bizim üç boyutlu yazıcı kullanarak hayatı nasıl değiştireceğimizi örnek olarak gösterdiğimiz. Sonra yavaş yavaş biz insanlar başvurmaya başladı, destek olmak isteyenler, işte el el mekanik el almak isteyenler, çocuklar, ihtiyaç sahipleri falan derken. Biz elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Ee, ve Roboter Türkiye yavaş yavaş büyüdü. Gönüllüler oluşmaya başladı. İşte çocuklara el vermeye başladık. Ee, Gönüllülerle birlikte takımlar kurmaya başladık falan derken e, hızlanıyorum. Şu anda bir sivil toplum örgütüyüz. Türkiye çapında yaklaşık 3000 gönüllümüz var. 600'den fazla 3 boyutlu yazıcı var sistemde. Tamamen gönüllü olarak ee, bu teknolojinin kişiye özel üretim aslında e, avantajını kullanarak ücretsiz, mekanik, oyuncak gibi eller yapıyoruz çocuklara. Bir şey çok altını çizmek istiyorum. Çocuklara yapıyoruz çünkü çocukların proteze erişimi yok bütün dünyada sadece Türkiye'de değil. Tamam o bahsedecektim çünkü... Zeynep. Onun altını çizmekte fayda var. Bir kere daha belirtmekte fayda var. Çocuklar e, yani yetişkinlerde bu mümkün oluyor ama çocuklarda değil, neden değil. Ee, onu Çünkü bakalım. çok hızlı büyüyorlar. Yani e, protezler çok pahalı. Çocuklar çok hızlı büyüyor. Sürekli değiştirmeleri lazım. Bir de yapımı meşakkatli protezlerin. Çünkü her çocuğun anatomisi farklı. Ona kişiye özel üretilmesi lazım. Bazen yapılana kadar çocuk büyüyor. Dolayısıyla bütün dünya çözümü, daha doğrusu çözümsüzlüğü, siz 18 yaşınızın gelişiminizi tamamlayın. Ondan sonra yapalıma bağlamış. E, o zaman da kol kasları eriyor. Sağ beyin, sol beyin gelişimi tamamlanmıyor falan da hem sosyal duygusal e, şeyler e, dezavantajlar cabası. Biz de yaptığımız elleri çocukların hayal ettiği kahramanlar, olmak istedikleri temalar da yaparak işte Elsa'lar gelsin, Kaptan, Amerikalar, halklar Batman'ler, Süperman'ler, Spongebob'lar, Kartallar, Aslanlar e, işte. Tamamen çocukların aslında sevdiği karakterlerden <gülüyor> evet, hareket hayal dünyasındaki temalarda yapıyoruz elleri çünkü kendilerini eksik değil güçlü hissetmelerini istiyoruz. Böyle bir sivil <gülüyor> toplum örgütü haline geldik işte. Tamam. Zeynep'in yaşam öyküsü Zeynep Karagöz'ün yaşam öyküsü onu yıllar içerisinde biriktirdikleri sonucunda bugün bu noktaya getirdi ve dediğin gibi şu anda Türkiye'nin geneline yayılmış gönüllüler vasıtasıyla e, çocuklar için protez eller, parmaklar üreten bir sivil toplum örgütünde bugün sosyal fayda için çalışıyor Zeynep. Peki Zeynep'in hayali ne? Nereye gidecek yaşam öyküsü Zeynep'in desem ne söylersin bizlere? Ya işte soğana döneceğim soğan değilmiş ve be. <gülüyor> Ben şimdi şeye benzetiyorum. Fraktal döngülere benzetiyorum hayatı. Fraktal ne demek çok kısaca aslında belli bir şeklin veya sayıların Formülün çeşitli ölçeklerde tekrarlanmasından doğan döngüler oluyor. En doğal ve basit anlaşılabilir örneği kar tanesi. Hmm. E, kar tanesi mükemmel bir fraktal e, obje. Şimdi altındaki aslında şekil temel şekil Aynı. Yani bir takım değerlerimiz var. Benim için temel değerler işte adalet, eşitlik, denge, gerçeklik, samimiyet, pratiklik, pragmatiklik gibi bir takım benim değerlerim var ama bunlar sürekli bir dönüşüm içerisinde ve ben hiçbir zaman bu dönüşümün durmasını istemediğimi fark ettim. Sürekli değişmek, sürekli yenilenmek istediğimi fark ettim. Robotel aslında bir, e, bir başka kapı da açtı. E, sosyal fayda amaçlı teknolojiyi kullanabileceğimiz bir tane proje Robotel. Bunları çoklamak o kadar mümkün ki. Ve biz Robotel sayesinde Maker hareketiyle tanıştık. Maker'mışız dedik. Ya adını ne, ne dersen de aslında işte... Hangi akımı atıfta gönderdiğin, endüstri 4.0 mı dediğin, ne dediğin çok önemli değil. Ben teknolojiyi insan ve fayda amaçlı kullanan insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla bir şeyler üreten, yapan ve bunları da paylaşmaktan bahsediyorum. Dolayısıyla bu anlamda gelecek kurmaya çalışıyorum. Kendime çalışıyoruz ekiple. Biz Maker Çocuk ve Maker Atölye'yi tamamen bunun için kurduk. Yani çocuklara ve yetişkinlere teknolojiyi araç olarak kullanmayı, 21. yüzyıl becerilerini öğreterek aslında içbirliği projeleri, disiplinler arası projeler, e, üretmek, paylaşmak, bunları çoğaltmak için çalışıyorum. Ve yani gelecekteki hedefim de mümkün olduğunca çok insana bunu aktarmak, e, zenginleştirmek, bunu yaparken de yeni şeyler yaparak kendimi de zenginleştirmek. Yani hep aynı şeyi yapmayı asla sevmiyorum. O yüzden yeni şeyler peşindeyim sürekli. Belki Herkesin da, yeni, de öyle olduğunu düşünüyorum. Aynen. Belki yeni alanlarda yeni faydalar sağlayacak kitlelere yönelik yeni çözümler bulacaksınız. Yaptığınız şey çok değerli. Peki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de size destek olmak isterlerse, senin yaşam öykünün aslında geldiği bu noktada e, kurucusu olduğun robotel sayesinde insanlar da çocuklara e, protez, e, el, parmak e, üretmek isterlerse e, size destek olmak isterlerse ya da herhangi bir şekilde gönül olarak destek olmak isterlerse ne yapmaları lazım, nasıl ulaşırlar size istersen bundan da bahsedelim ve programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Robot edim listesi var, robotel.org. Ee, burası hem gönüllülerin e, form doldurarak sisteme kaydı bir yer. E, gönüllü olmak demek illa üç boyut yazıcısı olmak demek değil veya tasarım yapabiliyor olmak demek değil. Onlar tabii ki bizim için çok kıymetli gönüllüler ama bunu duyurmak bile. Yani sen mesela bir gönüllüsün aslında şu anda. Evet, Duyuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla e, yani biliyorsanız en azından bilmeyeni aktarmakla, gördüğünüzde paylaşmakla sorumlusunuz diyorum ben herkese. Gönüllü olursanız çok mutlu oluruz. Ayrıca derneğimiz tabii ki. E, mesleklerle hayatta kalıyor. Roboter.org sitesinden e, tüm bilgilere, hikayelerimize e, gönüllü formuna ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ihtiyacı olanları da oradan sisteme kaydediyoruz. Bir de talep formumuz var. İhtiyacı olan bizi dinleyen olabilir veya bir tanıdığı olan olabilir. Oradan sisteme kaydolmalarını rica ediyoruz. Oradan e, bir e, veri Bankası oluşturarak oradan gönüllülerle ihtiyaç sahiplerine eşleştirmeye çalışıyoruz. Benim çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğun, yaşam öykünü. Aslında öykünle beraber de robot bizlerle anl biz paylaştığını anlattığın için çok sağ ol. Ee, bu güzel yolculukta e, sana yeni farkındalıklar diliyorum. Ve yeni alanlarda insanlara daha fazla fayda sağlayacağın yeni sosyal girişimler diliyorum. Sivil toplum girişimleri diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Zeynep Karagöz'dü. Zeynep Karagöz kendi yaşam öyküsünü bizlerle paylaştı. Daha çekingen, daha suskun bir çocukluk döneminden sonra aslında yıllar içerisinde evrildiği ve bugün geldiği noktada sosyal fayda için peşinden koştuğu hikayesini anlattı bizlere. Yaptıklarını, o güzel işleri anlattı bize. Hiç ummadığınız zamanlarda ummadığınız farkındalıklar yaşıyoruz belki. Ve bu farkındalıklar da bizi başka başka öykülere doğru yönlendiriyor. Zeynep Karagöz bugün robotel sayesinde, kurucusu olduğu robotel sayesinde 18 yaşından önce proteze sahip olamayan çocuklar için el ve parmak üreten, 3D printerlarla, 3 boyutlu yazıcılarla el ve parmak üreten o çocukların o gelişim evresinde 18 yaş altındaki hayatlarını daha konforlu, Yaşam kalitesini daha üst noktalar değişebilmesi için katkı sağlayan bir girişimin sahibi, kurucusu. Ve yaşam öyküsüyle umarız bugün bu programdan bizi dinleyen birçok kişiye de ilham olur. Hepimizin yapabileceği birçok şey var ve biz kentin gizli öyküleri programında Böylesine güzel yaşam öykülerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kere daha Zeynep Karagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Ve iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Kentin Gezi Öyküleri programında yepyeni bir yaşam öyküsüyle birlikte sizlerle bir arada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ve 19 Mayıs Atatürk e Anlı Gençlik ve Spor Bayramımızı bir kere daha kutlayarak ben Kenan Doğan, teknik masadaki arkadaşlarım Açık Radyo çalışanları ve program asistanımız Tuğçe Günalan tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.